Çarşamba günü duası. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Alemlerin Rabbi olan Allah'a sayısız hamd olsun. Kendisine devamlı, artan, evveli kesilmeyen ve sonsuz şekilde hamd etmemizi, şükretmemizi ve ibadet etmemizi üzerimize farz kıldı. Ona layık olduğu şekilde sınırsız hamd olsun. Allah'ım, kusurlarımı ört. Kötü olan şeyleri benden uzaklaştır. Üzüntü ve sıkıntılarından beni kurtar. Rahmetinle, ey merhametlilerin en merhametlisi! Allah'ım! Yaratılmışların en hayırlısı Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, Muhammed ailesine ve arkadaşlarının hepsine rahmet et. Allah'ım! Ey kalpleri ve gözleri halden hale çeviren, ey geceyi ve gündüzü ard arda getiren, Kalbimi senin dininde ve sana itaatte sabit kıl. Göz açıp kapayıncaya kadar, hatta bundan daha az bir süre için bile olsa, beni nefsimin eline bırakma.